Doğum günü kutlamanın hükmü nedir diye bir soru var. Ek olarak şunu sormuş izleyicimiz: Kutlu Doğum Haftası ne zamandan beri vardır? Güzel. E, doğum günü kutlamak e, haram mıdır? E, şimdi bir kişi, bir kişi, e, şayet harama helale dikkat ediyorsa e, ve doğum günü kutlaması esnasında efendim e, böyle İslam'ın cevaz vermediği caiz kılmadığı ortamlar içerisinde bulunmuyorsa mesela diyelim ki kız erkek karışık oynamak veya falan şakalaşmak gibi bilmem evet. ne gibi falan. Bu tür şeyler yoksa diyelim ki kızlar kendi aralarında bir arkadaşlarının doğum gününü kutluyorlar ve erkekler kendi arkadaşlarının bir doğum gününü kutluyorlar veya baba anne çocuklarının doğum gününü kutluyorlar. Esasında bu doğum günü bize ait bir şey değildir. Bir örf adet değildir. Bu batıdan bize geçme bir adettir. Örftür, adettir. Efendim batıdan bize geçti diye mutlak olarak doğum günü kutlamak haramdır. Zinhar haramdır diye bir şey söyleyemeyiz. Burada biz ilkelerimizi belirleriz. Yani öncelikle tekrar edeyim. Bu bize ait bir örf değildir, adet değildir. Ama günümüzde ee, yabancı kültüre karşı e, direnebilmek de biraz zordur. Özellikle çocuklarımızı ikna etmek biraz zordur. Şimdi çocuklarımızı hepten kaybetmektense veya onları küstürmektense, yani bakın başka dinlerde doğum günü var, ne güzelmiş o dinler diyen çocuklarımız var. Bakın buna da dikkat etmek lazım. Evet. Hani bazı seyircilerimiz istiyor ki, hocalar desin ki bu batı, adetidir, haramdır diye hocalar kestirip atsın. Böyle bekliyorlar bizden. Cevap vermemizi bekliyorlar. Tabii biz onlar öyle istedi diye öyle cevap verecek durumda değiliz. Bugün e, Batı'da yaşayan, e, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da veya dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan e, milyonlarca hatta milyarlarca Müslümanlar var biliyorsunuz ve bunların çocukları var. E, bu çocuklara özellikle e, bizim Avrupa'da yaşayan çocuklarımıza doğum günü kutlamak bizim dinimizde yoktur dediğiniz zaman çocuklar bunu algılayamıyorlar e, keşke ben Müslüman olmasaydım diyor keşke Hristiyan olsaydım diyen yavrularımız çocuklarımız var bunun yerine onlara söylemeliyiz ki bak evladım doğum günü kutlamak bizim dinimizde örfümüzde yoktur ne peygamberimizin örfünde adetinde vardır uygulamasında vardır ne sahabelerde böyle vardır bu batıdan bize geçmiş bir şeydir bunu öncelikle bilesin ama çok ısrar ediyorsan senin için böyle e, dinimizin haram helaline e, riayet ederek bir doğum gün İslam, donyum, dairesi, İslam dairesi çerçevesinde bir kutlama yapabiliriz diye o şekilde bir kutlama yapmakta da bir sakınca yoktur. E, bu çizgilere dikkat etmek gerekir. Evet.